son dereceye gelir, bir ne yapacak bilmiyor, bütün dünyayı böyle bir lokmada da yutacak gibi. O tehlikeli bir zaman. Akıllı olan genç nefsini, hayatını düzeltirse, her şey yerine koyarsa bu Allah Azze ve Celle bu gence bu ikram eder. Allah Azze ve Celle öyle gençleri övdü Kur'an-ı Kerim'de Kahf suresinde ne diyor? Fitya. Onlar gençler. Âmenû bi Allah'a iman ettiler ve ziddnâhum huda Allah daha fazla hidayetini arttırdı. Müminler <Gülüyor> <Gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin <Gülüyor> Hadisinde amel ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor: "İğtanim hamsen kabla 5 Beş şey Gelmeden önce bir şeyi kazanacak, kazanacaksın. Yaşlı sen olmadan önce gençliğini kazanır Resul Aleyhisselam diyor. <gülüyor> Tabi az önce ne dedik? Yaşlı insan zayıf olur, yorgun, hasta, dinlenmek istiyor. Bu yaşlı insan gece namazına kalkması zor ama genç kolay. Bu yaşlı insan oruç tutacaksa ona zor ama gence kolay. Bu yaşlı insan bir hayır bir salih amel yapacaksa bazen dışarı çıkacak. Ne olursa olsun zor ama gençe, gençlere daha kolay. Onun için gençliğini kazanacaksın. Kimisi gidiyor futbolda vaktini kaybediyor. E ne kadar sen emek harcıyorsun futbol oynarken. Git aynı gücü salih bir amelde harcarsan ne kadar sevap kazanırsın. Her şey böyle bir tek futbol değil. Her şey insan ölçsün her amelini ben bunu yapmadan önce ne kazanacağım ondan kazanç yoksa iyi bir şey yapayım tabii futbol haram demiyorum yine insan biraz oynayacak değiştirecek havayı Müslüman kardeşleriyle böyle gülecekler yani dinimiz insan böyle ağlayarak yaşayacak değildir ama kıyamet günün hakkını verecek onu unutmayacak bir bakıyoruz birimiz belki günde 24 saatten 23 saat, buçuk saat dünyaya harcıyor. Yarım saat ahirete olursa belki yer namaza 5 dakika sadece veriyor. Başka ne yaptı? Kur'an-ı Kerim'i kaç gün bıraktı? Açılmadı gözünün önünde. Ya her günde 5 dakika olursa, 5 dakikayı bulamıyoruz. Onun için insan bilsin eksikliği ne kadar büyük. Şâbbun neşâ'a fî Allah'ın ita'atinde bir genç yetişirse bu şu salih imam salih sultan adil sultan gibi kazanacak ya gününde. Sokmuş. Öyle adil bir sultan insan olabilir mi? Yani ben düşüneyim ben. Umarul Khattab gibi olacağım. Allah bana kıyamet gününde arşın gölgesinde beni gölgelendirsin. <gülüyor> Yapabilir miyim? Kim beni sultan seçecek? Ve ramam zaten Peki sultan oldum yapabilecek mi? Yoksa dünya beni kandıracak? Çok zor bir şey. Yapılmayacak bir şey. İnsan onu yapamayacak. Yapamayacaksa bu ikinci fırsat insan yapabilir. Yani Allah'ın yolunda yetişirse Allah ibadetleri ona sevdirir. Yani insan sanmasın Allah'a ibadet edeceksem hayatım kederlidir. Hayır. Mutluluk içinde yaşar. İsyan edince Allah kederi kalbinde İğtenim 5'en önce 5. Beş şey, Beş şeyden önce kazanacaksın. Yaşlıktan önce gençliğini kazan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ve feragakka kable şuglek. İşin olmadan, bazen insan çalışıyor çalışıyor artık bir nefes almaya vakit bulamaz. Boş vaktini kazan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ve hayataka kable mevtek. Ölmeden hayatımı kazan. Ve sıhhataka kable sakamik. Hastalanmadan sağlığını kazandı esasen diyor. Ve gina'k fakirliğinden önce zenginliğini kazandı. İnsan fakir olduktan sonra ama bin Hattab ne diyor? Kadal fakr u en yekuna yaklaştı. İnsan fakir olduktan sonra önünü göremez. Koşturur koşturur bu dünyada ya yemek istiyorum ya aç yatamam. Çocuklarım ağlıyorlar, açlar. Her şeyi unutur insan. Fakirlik çok kötü bir durum. Allah sana verdiyse kazan kendini. Şimdi öyle meşgul değilsin. İbadetine vakit bulursun. İyilik yapmaya vakit bulursun. Sılet-i rahim akrabalara ziyaret etmeye, nasihat etmeye vakit bulursun. Ama o zaman da insan diyor, vallahi ilk iş yapıyorum, işten çıkıyorum, bilmem ne yapıyorum işten sonra. Saat 11'de eve geliyorum. Hangi akrabaya ziyaret edebilir? Hangi baba anneye iyilik yapabilir? Geliyor ölü gibi yatıyor ertesi gün işe gidiyor. Bu gina fakir önce paran varken o günleri kazan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü çeşid çeşid. kalbu muallaqan bil mesajı. Bir adam mescitlerde kalbi onlara bağlıdır. Çıktığına, girdiği o camiye dönmek ister, girmek ister. Huzuru orada görür. Allah'a ibadet edince orada, zikredince, namaz kılınca. Camiler, mescitler Allah'ın evleridir. Kimse ona girerse sanki Allah'ın misafiridir. Bir insan başka bir eve girerse misafir değil mi? Komşunun evine girince nasıl giriyorum? Alhamdülillah hırsız değilim. Misafir olarak giriyorum. Camiye insan girince misafir gibi giriyor Allah'a azze ve celle. Bir insan Allah'ın misafiri olursa nasıl edepli olacak, nasıl mutlu olacak? Nasıl rahat yaşaması lazım? İnsan imanlı olursa, Allah'tan korkuyorsa, bu din üzerinde yaşıyorsa bu his onu görür camilerde. Camiden çıkınca sanki bir balık sudan çıkardın gibi böyle ona geliyor. Ne bu hayat? Çok değişik. Camide huzur görür, rahatlığı görür. Bu insan böyle hissediyorsa camilerde bu da bu da Yedi çeşit aralarından olacak kıyamet gününde bunlar gerçekten Umar mesajı yani bana Arapça'da inşaat yaptı. Allah kuran Kerim'de ne diyor? İnne ma ya'muru kim camileri yapıyorsa men âmana Allah'a iman eden ve kıyamet gününe iman eden ve akamussalâte namaz kılan ve âte'z-zekâte zekât veren وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Buna biraz duralım. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Bir tek Allah'tan korkma. Korkması bir tek Allah'tan. Allah'tan başkasından korkmaz. فَاَسَا اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Onlar inşaAllah hidayetin üzerindedir. Şimdi bu ayetin tefsirinde camilerin e, yapanları diyeyim, inşaat demeyin. Millet inşaatı düşünüyorlar, alimler diyorlar bu ayet kimse camilerde bulunuyorsa onların hakkında ayet indi. Yani inşaat caminin duvarları, kubbesi falan insanlardan daha önemli değildir. Cami bir tek bir topraktan böyle bir çizgi çizersek sonra orada her, her zaman namaz kılıyoruz, oturuyoruz, zikrediyoruz. Bu cami öbür camiden boşsa bu cami daha iyidir. O cami süs, duvarlar kalacak. Ama bu camideki ibadet edenler, onlar caminin hakiki hakiki manası verdiler. Yoksa camiler boş olursa, girersen 4-5 yaşlı adam görürsen bu cami boş, faydası yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "El mescid kulli Her takvalı olan Mescid onun evidir. Ve tekaffelallahu limen kâne limen kâne l-mescidu beytahu bil-rawhi ve rahmeti ve al-cevâzi ila ı ilâ redvân ve jenri. Kimse mescid onun evi olursa Allah azze ve jel onu garanti veriyor. Rahmeti ve sırat-ı müstakimi üstünde geçmesi Allah'ın rızasına cennete kabar. Yani cennette Allah'ın rızasını kazanacak. Bu garanti. Kimse bunu hissederse camide böyle yaşarsa. Diyor bu ziyafet, bu misafirlik camilerde insanların kalplerine mutluluk verir ve rahatlık verir. Kıyamet gününde bu hadis gibi Allah azze ve Celle onları cennete götürecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Kimse camiye giderse, hangi vakit olursa olsun. Gada yani sabahleyin. Avrah akşam gidiyorsa. Her gidişte camiye Allah azze ve jell bir yer ona cennette verir. Düşünün sanki bir insan her çıkışında gidiyor bir emlakçıya bir ev satın alıyor. Ne zaman evden çıkarım? Çıkarsam ben kendime söz verdim. Bir ev satın almadan dönmem. Ne kadar güzel bir kazanç. Ne kadar bu insan zenginleşiyor, yaşarken zamanla ne kadar evleri çoğalıyor. Allah Azze ve Celle camilere devamlı giden gelenler her gidişte Allah Azze ve Celle bir yer cennette ona ayırıyor. Resulullah Aleyhisselam diyor. Kullama gada her gidişte yani. Dördüncü çeşit. رَجُلَانِ تَحَبَّا فِي اِجْتَمَاعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ Sübhanallah. Birincisi, adil bir sultan. Ne kadar zor dedik. İnsan ona varmayabilir. İkincisi, شَابُّ النَّشَأَ fi طَاعَةِ اللّٰهِ Bazı insanlar bakıyor, Allah bizi affetsin. Ben 25 yaşındayken döndüm. Ya da 30 yaşındayken döndüm. E şimdi valla geri vitesi koyup dönemem. Küçük olayım, tekrar hayatımı güzel yaşayayım. Allah'ın yolunda. Geçti. Gençliğimi kaçırdım. Şimdi tövbe ettim. Şimdi döndüm. Üçüncüsü de camilere böyle gidip gelemiyor, böyle yaşayamıyor. Çok ağır ona geldi bilmem ne. Dördüncüsü bakın. Ne kadar önemli. Belki bu en büyük sermayemiz. Raculen, iki adam. Allah için birbirini sevdiler. Öyle toplanıyorlar. Bu yolda böyle ayrılıyorlar ne kavga ne bir şey aralarında oluyor. bu. Bu tavsıku uru'l iman. en salam ba noktaları. El hubbu fillah Allah için sevgi ve bughd fillah Allah için boz etmek. Tabi Müslüman Müslümana boz etmeyecek. Boz etmek değil mi? Müslüman olmayanlara, kafirlere. Ne olursa olsun. Her isteyen Yahudi, Houthi, Hindu's ne olursa kafir, insan onu Allah için bozacak. (Qalat Kale Ya aiyuhal e iman edenler, men irteda minkum an dinihi kim murted olursa, İslamdan çıkarsa, sanmasın bu din kaybetti, sanmasın Allah ona ihtiyacı vardır. Allah diyor, ve sofu yetti bi Allah onun yerine başka bir insanlar yaratacak, getirecek. يُحِبُّهُمَّ <gülüyor> يُحِبُّونَ Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. Bakın iman noktasında ilk önce Allah ne söylüyor? Sevgi noktası. Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. İkinci sıfat nedir? Gurur, kibir, insan böyle üstten konuşacak. Müslümanlar hayır. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ İman edenlerin önünde zelil bulunuyorlar. Sıfatı budur. Allah sevdi kulları, Müslümanlara böyle zelil gibi dururlar. Yani alttan gelirler, üstten değil. Peki bir tek böyle Müslümanların aralarında? Hayır. Yine bakalım kafirlere nasıl? اَعِزَّتِنْ عَلَى kafirin. Bir kafir görünce bir Müslüman, ne yapıyor bu Müslüman? Allah bir vasıf ona verdi. Onu sevsin diye Allah Azze ve Celle. E izzetin, i̇zzetli olur. Bir Müslüman kafirin üstü olması lazım. Allah böyle yazdı Kur'an-ı Kerim'de. İnsan böyle olmazsa Allah onu sevmez. Allah sevdiği kullar tabi çok büyük bir şey Allah bir insanı severse. Yani normalde insan belki Allah'ı sever çünkü Allah ona nimetler veriyor koruyor bilmem ne sahab veriyor. E kimse bana iyilik yaparsa sever insanlardan bile olsa. Allah bana iyilik yapınca sevmeyecek miyim? Sevmeyi, sevmeliyim. Bu fıtrat. Ama Allah beni severse, bu elimde değil. Bir de bu çok büyük bir şey. Allah bir kulu severse ne hazırlayacak ona sevince? İnsan ölçsün yani kendini. Oğlunu sevdiği zaman ne yapıyor oğluna? Komşusuna, şuna, buna, her ikisi. Sevdiği zaman nasıl davranıyor? Sevmediği zaman nasıl? Peki Allah Azze ve Celle bir kulunu severse, Nasıl hidayeti açar ona, nasıl kıyamet gününde ikram eder, nasıl cennete sokar, hangi yerlere oturtturur cennete, hangi nimetler verir. İnsan bunu kazansın diye, Müslümanlarla zilletli yaşayacak. Yani Müslümanlar üstte onu görecek. Kafirlere onları alçak görecek, üstten bakacak. Bir de bunların sıfatlarından, Allah için cihada gidiyorlar. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمُ Hiç kimseden korkmazlar. Korkmak yani yine dillerinden. لَوْمَ تَلَائِمُ Yani diliyle millet konuşacaklar, kötüleyecekler, diyecekler, terör diyecekler böyle bir şey. Eğer doğru bir cihat olursa, ben demiyorum terör hakkında, eğer doğru bir cihat olursa, insan hiç kimsenin sözlerinden korkmaz. Neden? <gülüyor> Bu iman eden sıfatıdır. ذَلِكَ فَضْلُ bu Allah'tan bir nimettir. Çok büyük bir nimettir. <gülüyor> Yu'tihim men yasha Allah istediği kullarına verir. Bu nimet herkese değildir. Allah seçtiği kullarına. Allahu <gülüyor> suresinde. Şimdi bu ayette ne görüyoruz? En önemli nokta istediğimiz nokta ed yuhibbuhum ma Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِر۪ينَ İman edenlere zilletli yaşıyorlar onların aralarında, kafirlerin üstünde yaşıyorlar, izzetli yaşıyorlar kafirlerin aralarında. Bakın iman edenlerin, edenlerle nasıl? Bu şekilde bunlar, Müslümanları severler, Müslümanlar da onları severler. Bu sefer şu kıyamet gününde yedi çeşit on, onların aralarından olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kimse Allah için severse ve abgaza lillah Allah için boz ederse ve a'ta Allah için verirse ve mena Allah için elini tutarsa fakat istekmel el iman bu insan imanı tamamlamış olur. İman iman kolay kolay tamamlanmaz biliyorsunuz yükselir, azalır. İnsan imanı Son noktaya varınca bu şeyleri yapabilir. Vallahi bunu Allah için seviyorum ama bunu dünya için seviyorum. Bu bana bir iş yaptı bilmem ne şöyle böyle onun için sevgi aramızda sevgi iplerini koparmayacağım. Hayır. Bütün hayatın sevgin Allah için. O adam iş varsa aranızda sevgisiz olacak eğer Müslüman değilse. Bütün sevgin herkese imanına göre dinine göre onu seversin. Günahkar olursa ama Müslüman sevgisi az. İtaat eden Allah Azze ve Celle Müslüman dindar, sevgi artar. Artar, daha çoğalır. Ve abgadalillah Birisi Allah'ın yolunda duruyorsa emir bilmunker yapıyorsa milleti Allah'ın yolundan kaydırırsa Allah için onu boğaz edeceksin. Ve a'talillah devamlı verirse evinde bile olsa yani insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Bir lokma Güzel bir lokma yemekte seçersen Senin eşinin ağzına koyarsan Bu sadakadır. Yani her vergi, her şey verilirse Pardon her şey verilirse Allah için veriliyorsa insan hep sevabı düşünüyorsa Bu a'talillah Allah için vermiş sayıdır. Bu insanlar Bazen insan kesinlikle Birisine vermeyecek. Hatta Müslümansa ama şu parayı şu sadakayı alacak gidecek içki satın alacak içecek. Ya da benim oğlum onu çok seviyorum ama içkiyi bırakmıyor şunu bırakmıyor ne yapacağım ya genç ya, ya, cahil delikanlı. Yok mena lillah bu günahların önünde duracaksın durduracaksın onu ya da kafirlere vermeyecek bu insan imanını tamamlamış olur. Rewa muslimen fi sahihim. Hadif Ebu Hureyre onel nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi. Velladzi nefsi bi yedih. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor. La cennete hatta tüminu. Bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cennete girmezseniz girmezsiniz iman etmeden. İman etmeden insan cennete düşünmesin. Cennete varacağını tahmin etmesin. İman etmeden cennete giremezsiniz. Peki ey iman ettik ya Resulullah. Rasuul selam diyor: "ولا تؤمنوا حتى تحابوا." Birbirinizi sevmeden iman etmezsiniz. Sevgi olacak Müslümanların aralarında. Sevgi yoksa demek ki iman yok. İman yoksa demek ki cennet yok. İnsan Müslüman kardeşlerine normal bakmasın. Bu İslam kardeşliği çok çok çok büyük bir şey. Dediğim gibi bu bizim sermayemiz. Rassulullah diyor, "Ölü adıl لكم şey'in iza fe'altumuhu Peki biz birbirimizi sevmek istiyoruz. imanımız olsun diye cennete gidelim diye. Ama bu sevgi kalplerimize girmiyor. Nasıl sokacağız kalplerimize? Rassulullah diyor, "Size bir şey öğreteyim mi? Onu yaparsanız birbirinizi seversiniz. Efşü's-selama beynekum." Aranızda çok selam olsun. İfşah Esselam. Hani devamlı devamlı Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm, Esselamu aleykum. İnsan dışarı çıktı girdi Esselamu Aleyküm. Müslüman kardeşini gördü. Elini uzatsın. Esselamu Aleyküm. Bu şekilde sevgi girer. Müslümanların aralarında kalplerine girer. Girdikten sonra iman olur. İman olduktan sonra inşallah insan cennete gider. O zaman İslam kardeşliği sermayemiz cennete gidelim. Yoksa bu cennet bizden uzaktır. Bu sevgi bulunmaz Sahabe-i kiram acayip sevgisi vardı birbirine. Acayip kardeşlik vardı. Şimdi biz bundan mahrumuz. Yani inanılmaz bir şey, bir şey değil, şeyler yaptılar. Bir örnek, şimdiye kadar diyorum inanılmaz bir şey. Subhanallah, Allah Azze ve Celle dediği zaman, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Kalplerin aralarında Allah Azze ve Celle sevgiyi koydu. Birbirini sevdirdi. Bir, bir bağ aralarında oldu. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Allah Peygamber Efendimiz'e diyor. Bütün dünyadaki malları harcarsan birbirini sevsin diye yapamazdım. Abdurrahman ibn-i bir muhacir hicret etti Mekke'den Medine'ye. Muhacirler çok hicret edenler. Resul Aleyhisselam baktık kim bunları yedirecek? Kim bunlara iş bulacak? Kim kim kim? En kolay sistem herkes Medine'deki adamlarından bir kişiye yardım etsin. İnsan bir kişiye yardım edemez mi? Yardım edebilir. Herkese dedi bu senin kardeşin. Sen ona bakacaksın. Sen buna bakacaksın. Sen sen e, Sa'd ibn-i Rabi' Abdurrahman ibn kardeşi oldu. Sa'd ibn-i Rabi' Ansar, Ansarlardan Abdurrahman ibn-i hicret edenlerden. Geldi Abdurrahman ibn Saad yanına. Ne dedi Saad Rabi? Paralarını çıkarttı. Geldi, dedi bunları bölelim. Yarısı mı sana vereyim? İki tarlam var, bir tanesi sana vereyim. İnanılır mı? Olacak mı? Aramızda olur mu? Müslüman kardeşim geldi. ihtiyacın ne kadar? Ne kadar? Aylık bir lira sana verirsem yeter değil mi? Yaşarsın. Bir lirayı vereyim. Artarsa öbür ayda bile. Hem de benim param ne kadar? Allah bilir. Peki. Sa'dun Rabi'ye bu kadar mı durdu? Bu kadar mı verdi? İnanılmayan şey. Gerçekten inanılmaz. Dedi iki eşim var onlara bak. Hangisi beğenirsen ben boşarım sen elenirsin Alırsın. Kim bunu yapabilir? Tamam. Kim bunu yapabilir? Biz parayı yapamıyoruz. Allah Allah bana elhamdülillah 500 bin verdi. Bir ticarete girdim. 20 sene koşturuyorum. 500 binim var. Adam geldi hemen 250 binim vereceğim. Ya ihtiyaca kadar ver, kadar veririm. Yok böyle değil de. Yarısı iki tarla bir tanesini al. İki eşi var bir tanesini veriyor. Peki öbür sahabi ne dedi? Allah razı olsun. Vallahi hepsini verirsen alayım. Öyle mi dedi? Dedi, "Barakallahu lekâ fi ehlik ve Allah sana bin bereket versin ehline ve malına. <gülüyor> Ehli eşleri yani ve malına. Çarşıyı bana göster nerede sizin çarşınız? Orada gider çalışırım ben. Yarın içerim, yaşarım. Gitti Allah o kadar ona verdi. O kadar verdi, o kadar verdi. Sahabelerin en zengin, en çok zenginlerinden oldu. Yani bir kafile gelince ticaret kafilelerden birisi mesela bir devenin üstündeki mal onun tüccarlardan öbürü üç deva öbürü ama Abdurrahman İbn-i kafile komplet onun oluyor. Bir kere Resulullah Aleyhisselam müfat ettikten sonra Aişe Mumin baktı. Çok toz var. Uzaktan geliyor. Birisi nasıl ne var? Devamlı korkuyordular. Bir ordu geliyorsa bir şey. Dediler Abdurrahman İbn-i kafilesi geliyor. Düşünün, kafilesi. Hepsi, hepsi. Yani bizim zamanımızda yüz tır geliyor ticaret. Hepsi getiriyor, satıyor. Birisi dedi, ticareti bana öğretebilir misin? Nasıl, ne alırsan satıyorsun, ne yaparsan. Dedi, vallahi ben ticarete girersem bakmıyorum. Bu pahalı mı, ucuz mu ne? Kaç para olursa alıyorum, satıyorum. Allah bana verir, daha fazla satılıyor. Dedi, yani bir dereceye vardım. İnanıyorum, bir taş kaldırırsam altında bir altın bulacağım. Allah. O kadar hissediyorum yani. Ne yaparsam Allah bana veriyor. Vefat ettiği zaman onun altınları ile kestiler mirası dağıtmak için. Öyle dürüst insanlara Allah Azze ve Celle böyle veriyor. Müslüman kardeşi o kadar veriyor veriyor veriyor diyor. Allah sana bir bereket versin. Giderim çalışırım. İslam kardeşliği sevgi bu çok büyük bir şey. Biz bunu kaybettik. Kaybedince imanımızı kaybetti. Yine yani Allah bizi affetsin cenneti kaybetmeyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Hadiste ta. La tedhulü cennete hatta tu'minu. Cennete giremezsiniz iman etmeden önce. Birbirinizi sevmeden önce iman etmezsiniz. Demek ki sevgi yoksa iman yok, cennet yok manası. Size bir <gülüyor> şey göstereyim mi? Onu yaparsanız birbirini seveceksiniz. Afşu selama beynakum. Aranızda devamlı. Esselamu aleyküm. İyi günler? Olmaz. Günaydın? Olmaz. İyi akşamlar? Olmaz. Bunlar sevgiyi getirmez. Rasulullah Aleyküm bize öğretti. Esselamu aleyküm demeyi. Böyle insan imanın tadı görür. Yani mutluluğunu görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Ya eyyuhannas Ey insanlar Isma'u dinleyin Wa'akilu Akıllarınızı çalıştırın Wa'lamu Dine bilin Bir bilgi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veriyor Enne lillahi azze ve celle ibadem Leysu bi enbiya Vela şuhada Allah kulları var Bu kullar ne peygamberler Ne şehitler يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ Peygamberler ve şehitler onlardan kıyamet gününde kıskanıyorlar. Bu insanlar peygamberler değiller. Şehit de olmadılar. Ama kıyamet gününde peygamberler ve şehitler onlardan kıskanıyorlar. Neden kıskanıyorlar? Allah onları yüksek makamlara o kadar yaklaştı, yaklaştırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis söyledi. Sustu. Bir adam çöllülerden, Bedevi, Arabi, Resulullah sallallahu sellem geldi insanların sonunda. Kalktı, yürüdü Resulullah sallallahu ve yanına. Ve elvâbi yedihî ile nebiyillâh. Böyle işaret etti Resulullah sallallahu ona baksın. Ondan sonra dedi, ya nebiyyallâh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çağırıyor. Ya Nebiyallah. Yani ya Allah'ın nebisi. Nebisi. Yani insanlardan bunlar. Yani bizden böyle yoksa değişik bir şey. Peygamberler değil. Şehitler de değil. <gülüyor> Peygamberler ve şehitler onlardan kıskanıyorlar kıyamet gününde. Yani tekrarlıyoruz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü ina çok değişik bir şey. Ama bakın başında Rasulullah ne dedi? Dinleyin. Akıllarınızı çalıştırın bilin. Yani çok önemli bir şey Resulullah Aleyhisselam diyorum. dikkat etsin. Resulullah dedi evet. Dedi ya Resulullah in'athum lana. Bunların sıfatı nedir? Nasıl bu makama vardılar? Resulullah sevindi onun sualına. Yani hadisi artık açıklayacak. Sahabeler öğrenecekler. Ne dedi Resulullah Aleyhisselam? Bunlar bir özelliği yoktur. Falan şehirden falan kabileden bunlar e, Türk, Arap, bilmem ne falan değiller. Min efna'in nas. Her milletten, bunlardan bulunur. Her kabileden bulunur. Her yerden onlardan bulunur. Lem Aralarında akrabalık yoktur. Bu önemli bir şey. Akrabalık yoktur. Tahabbu fillah ve tasafu. Bunlar Allah için birbirini sevdiler birine haklarını helal ettiler helal ettiler bu Müslüman kardeşim onu seviyorum bir haftası olunca hemen hakkımı helal ediyor? sevabı ne kadar? peygamberler ve şehitler kıyamet gününde onlardan kıskanıyor kim bunu yapabiliyor? vallahi imanımız yetmiyor yapalım diye. imanımız o kadar zayıf bu Allah için sevgi birbirimize kalplerimizde böyle yüksek bir dereceye olmuyor Allah bize hidayet versin. Bir de bu sevgi olunca bak ne yaptı bana. Ben vallahi Allah için onu, onu sevdim. Ama bak bak bak ne yapıyor. Yok bak bak bak yok. Hakkını helal edeceğim. Helal olsun. Neden Müslüman kardeşim ben biliyorum gerçekten bu kardeş her insan hatası olabilir. Görmeyeceğim hatasını. Sonra Resul Aleyhisselam ne dedi? يَضَعُ اللّٰهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ min مِنْ nur. Bunu hadiste okuduk. Burada da geçiyor. Allah nurdan minberler onlara koyuyor. Fe yüjlisuhum aleyha. Bu minberler de oturtturur. Fe yajal ujuhahum nura. Sonra onların yüzleri nur olur. Ve thiyab vehum nura. Elbiseleri de nur olur. Yevza'un nasu yevmel kıyama. Ve la yerza'un. Kıyamet gününde herkes korkuyor. Bunlar korkmazlar. Ve hum evliyaullah. Bunlar Allah'ın velisi. Ne onlara korku vardır, ne üzüntü. Onlar ne korkarlar, ne üzülürler. Kıyamet gününde insanlar korkacaklar. Bunların korkusu yok. Elbiseleri nur, yüzleri nur. Nurdan minberlerin üstünde oturtturur Allah Azze ve Celle. Hangi salih amel yaptılar dünyada? Müslümanlar birbirini sevdiler Allah için haklarını helal ediyorlar. Müslüman kardeşim, Müslüman kardeşim. Bu, bu aslında çok büyük bir nimet. Dediğim gibi başta bu bizim sermayemiz. Öbürlerini kaçırıyoruz, yapamıyoruz. Ama bunu yapmaya çalışmamız lazım. Kalplerimizi temizlemeye lazım. En çok kalbi temizleyen şey tevbe. Etme. İnsan devamlı baksın günahlarına, onları silsin, tövbe etsin. Niyeti olsun, bu günaha dönmeyeceğim. Ya Rab bana affet. Tamam, bunu hayatımdan sildim. İnsan kalbini temizlesin, bu, bu makama varabilir, buna varabilir. Beşinci çeşit, bir adam, bir kadın onu fahişeye davet eder, günaha davet eder. Bu kadın hem güçlüdür, hem de güzeldir. gibi? Kimin gibi? Kim bize örnek getirebilir? Züleyha ile Yusuf gibi. Şey. Evet. Gücü, gücü vardı. Haramı kabul etmezsen hapse atarım. Ya bu çok korkunç bir şey. İnsan hapse gidecek bunu yapmazsa. Peki kabul ederse hapse gireyim. E, öbür tarafta şehvet vardır. Güzel kadın önünde. Yani hapis mapis hikayesi yoksa yine. Nefis ister. Yine yol uzun değil. Aile bir sevgi göstereceksin. Bir bilmem ne kabul etsin. O seni çağırıyor. Yani ne kadar zor bir duruş. Kim o duruşta kurtulabilir? Çok zor. Hem de insan kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinde bulunmak istiyorsa nereden bu duruma gelebilir? Kadına diyecek, sen beni çağırsan yani fırsat yok bunun da onun için diyorum. Allah için birbirimizi sevmemiz çok önemli bir şey. O elimizdedir. Eğer yapmazsak biz onu kaçırıyoruz, biz onu kaybediyoruz. Çaydan <gülüyor> sonra da Çay devam edeceğiz. Çaydan sonra da devam edeceğiz ya. He? Çaydan sonra da devam edeceğiz. Dikten sonra olmayacak. E, o zaman bir bilsin ders. Ders bilsin Allah'ım. O zaman bitirelim. bitirin. Bitiriyoruz. Allah'ım. Hocam, hocam, devam güzel. Seste gelin güzel. Çay geldi. Çay geldi? Güzel Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de diyor. Ve emmâ men kâfe mekâma rabbihî. Tabak almaya var sen Yok وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Kimse Allah'tan korkarsa وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Onun nefsinin isteklerini ne yederse فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Bakalım Allah ne diyor Nazihat Suresinde Kimse Allah'tan korkuyorsa Nefsine itaat etmiyorsa Nefis günah ister Eziyeti ister Para haramdan, helalden ister Yani bu dünyanın günahları nefis emrediyor insan onu yapsın hmm. nefsine ne ederse Allah'tan korkusundan Allah diyor ki <gülüyor> innel cennete hiyel me'va cennet bu insana me'va <gülüyor> cennetleri sonuçtur <gülüyor> <gülüyor> bir hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor <gülüyor> üç kişi çıktılar bir yola yağmur yağdı o kadar yağdı bir mağara kaçtılar. Mağaradayken yağmur bir kayayı kaydırdı. Geldi mağarın kapısına düştü. Girişine <gülüyor> kapattı. Geldiler ittiriyorlar. Ağır çıkaramıyorlar. Bir baktılar birbirine. Dediler herkes en salih ameli yaptıysa Allah için. İhlaslı Allah için. Bu amelde tevessül etsin Allah mağarayı açsın. Herkes onlardan bir ameli söyledi. Onların biri ne dedi? dedi Allahümme innehu kanetli ibnetu am. Ya Rabbi bir amcamın kızı vardı. Onu sevdim. Yani insanlar kızları ne kadar seviyorsa en çok sevgi gibi onu sevdim. Onu istedim. Kabul etmiyordu. Haramı kabul etmiyor. En son ihtiyacından bana geldi. Dedi istediğini yaparım. Ama 100 dinar bana vereceksin diyor gittim sağdan soldan 100 dinarı buldum. Yoruldum ama getirdim. Sonra ona vardıktan sonra hatta başka hadiste diyor başka rivayette hatta iza sirtu beyne şuabihel arba' yani dört organların aralarına varınca. Yani bir şey kalmadı Zinaya. Ona ne dedi? Ya abdallah ittequillah Sen Allah'ın kulusun. Ey Allah'ın kulu, kulu Allah'tan korkun. Onu bıraktım diyor ya Rabbi. Bir tek kelime kelimesi ona etti Düşünün bir insan bir kızı seneler düşünüyorsa en son kız kabul etti ihtiyaçtan. Parayı getirdikten sonra şehvet zirva noktasına vardıktan sonra tamam bir, günaha bir şey kalmadı. İttakillah ona dedi. Bize bıraktım. فَقُمْتُ عَنْهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنِي فَعَلْتُ ذَلْكَ اَتْتِغَى اُرْجِكِ فَفَرْجَ عَنَّا مَا نَحْنُ <فِيه> sen biliyorsan ben Allah senin için bunu yaptı yaptım bizi kurtar diyor kaya kaldı hadiste. Şimdi buna da bakıyoruz yani kadınlara yaklaşmadı Allah için. Şu kadın gibi daha önceki hadiste bir kadın ذَاتُ مَنْسِبَنُ وَجَمَالٍ Hem gücü var hem de güzelliği var bu da aynı Allah için bıraktı. 6 çeşit, bir adam sadaka verdi. Ne kadar insanlar veriyorlar sadakaları. Ama kimisi hoşuna gidiyor insanlar görünce, kimisi duymilet duyunca hoşuna gidiyor, kimisi baştan gösteriş yapıyor, kimisi Allah için verenler azdır. Yine bu Allah için olunca, ne kadar gizlersen senin ihlas noktan daha yükselir, bir de fakira daha iyi olur. Kimse görmeyince. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İn imma hiya. Sadakaları açıkça verirseniz insanların önünde ne kadar güzel yaptınız. Ve eğer gizlerseniz, böyle gizli gizli fakirlere verirseniz, böyle daha hayır olur. Daha iyi olur sizin için. Sevabı da daha büyük. Yani sadaka milletin önünde insan verirse verebilir. Belki gizleyecekse veremez. Gitti, bıraktı burayı. Verebilir. Allah diyor büyük sevabı vardır. Ama gizleyebilirsen yine daha büyük daha büyük sevabı vardır. Fehuve hayron lekum siz daha iyidir. <gülüyor> Ve yukeffer ankum min seyyiatikum Allah affeder. Vallahu bima taamalon khabir. Allah bütün yaptıklarınızı biliyordur. Han Abdullah bin Cafer radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه السر صدقه السر diyor Gizli bir sadaka Allah'ın azabını ya da Allah kızınca azab gönderecekse Allah Allah razı ettirir ne diyeceğim Allah razı ettirir Ben Allah'ın hakkında da konuşacaksam tercümeyi dersem Türkçe'ye korkuyorum yanlış ez yani Allah Azze ve Celle insanların günahlarından kızarsa bir şey yapacaksa birisi gelir sadaka verir. Tabi bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle şimdi azabı gönderecek bize. Gizli bir sadaka verilir. Belki bir insan bu sadakayı verir. Bir millete, milleti korur Allah'ın azabından. Allah'ın rızası rızasını getirir. 7 kişi bir insan o kadar Allah'ı sevdi. O kadar Allah'tan korkuyor, Allah'ın gücünü devamlı düşünüyor. Her şey Allah elindedir, Allah yüceltiyor. Bu insan devamlı bu şekilde düşünerek tek başına oturunca düşününce gözyaşları yaşları akar. Bu insan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bu yedi çeşit insanların aralarından olacak kıyamet gününde. Allah azze ve celle diyor inmel mukminunelzinin izaderallahu vecilat kulubuh iman edenler Allah zikri olunca vecilat kulubuh kalpleri korkar titrer ve iza tuliyet aleyhim ayatu Allah'ın ayetleri okununca zadetun imana onların imanını artırır ve ala rabbihim Allah'a tevekkül ederler bu iman edenlerin sıfatlarıdır onun için bu yedinci çeşit Allah'tan korkuyor zikredince. Korkusundan ağlar. Bunlar da Allah'ın arşının gölgesinde Allah onları ikram edecek. Onlarla olacak. Allah başka ayette ne diyor? Ve izâ semi'û Efendimiz Allah azze ve celle resuluna indirdi ayetleri. Onlar duyunca taraa ayyunuhum tefîdu mined dam' ağlamaya başlarlar. Neden ağlıyorlar? Nimma arafu hak. Bunlar kim biliyor musunuz? Bu ayetler kimin hakkında? Hristiyanların papazları, dürüst insanları, İncil'de okudular Resulullah'ın sıfatları, bilgileri. Kur'an-ı Kerim'i duyunca, bildiler, bu Allah'ın peygamberi. Hakkı bilince, bu Allah'ın peygamberi bilince ağlıyorlar Allah'ın korkusundan. Ama ne yapıyorlar? Ayet alabilir miyiz hocam? Ayet okuyabilir miyiz? Ve izasam'u ma unzila rasul Allah indirdi Kur'an-ı Resulullah'a. Duyunca onlar taraayunhum tafidu min eddem' gözleri e, gözyaşı şey atmaya başladı. Neden? Mimma arafu min el hak. Hakkı bildikleri için. Yaquluna ne diyorlar? Rabbena İslam'a girerler. Müslüman olurlar. İman ettik ya Rabbi faktubna maaş şahit olanlarla bizi yaz ya Hristiyanlar da dedi değil mi şey? Bu Hristiyanların hakkında ama yani. dürüst Hristiyanlar. Evet. Yani Müslüman oluyorlar, ağlıyorlar, hakkı bilince Müslüman oluyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "İki göz ateşi görmezler." Aynun bakat min haşyetillah bir göz Allah'ın korkusundan ağladı ve aynun batat fi bir göz cihatta oturuyor bekçi olarak nöbetçi. bakıyor nöbetçi. Kimse düşmanlardan gelmesin. Bakıyorlar. Gelen olursa uyar, yandırırlar ya da dikkat ettirirler öbür Müslümanları, oturanları falan. Bu nöbetçi bakıyor cihatta bu insanın gözü cehennemi görmez, ateşi görmez. Yani Allah bu insanları korur, kurtarır cehenneminden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, al aleyhi ve sellem çok ağlıyordu Allah'ın korkusundan. Salih insanlar da böyle. Ondan önce ve sonra. Allah azze ve sellem sert kalplerin sahipleri onlara bir tehdit etti. Ne diyor? فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ Kimse Allah'ın zikri duyunca, kalbi sertse, hareket etmiyorsa Allah onlara tehdit ediyor. فَوَيْلٌ diyor yani. Vay. Tehdit kelimesi vermem için fi onlar açıkça bir dalalettedir. Allah böyle diyor. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nabiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ağzına sağlık Hocam şey dediniz ya Müslüman kardeşine karşı zelli olacak, kadre karşı zilletli olacak. Evet. Hani günahkar Müslüman ona da zillet olacak mı? Şimdi bu zillet ve sevgi insan günahlarına göre değişir. Yani en çok günahkar Müslüman kafirlerle kafirlerle bir olmaz yine üstü. Hmm. E tabii canım ama evet. mesela günahkar insan onunla bir şekilde davranır mı? Çok dindar insanlarla başka bir şekilde. Evet derece ona yani göre. Derece de... değişiyor insanlara göre. Hmm. Evet bu olduğu gibi e, şey de zillet de değişiyor diyorsunuz. Evet. evet. Hmm. Şöyle şimdi namaz Allah Allah ben, ben, evet, Mesela çevremizde bir tane insanlar giriyoruz o toplama. Adam biliyor namaz kılmıyor bir şey yok ama hani görünür de Müslüman e, selam vermek Anladım. doğru mudur yoksa yani bidat etmem demekse o ya, ya bidat dedi şimdi... de o ayrı zaten bir de hiç kılmayan var mesela hani toplumda çok namaz kılmıyor ay, namaz kılmıyor, evet. namaz kılmıyor evet. ama Müslüman görünür de kendisi adı Müslüman fakat amel yok şey amel yok. şimdi namaz konusu Tabi eskiden alimlerin aralarında kimisi diyor kafir kimisi diyor Müslüman eğer ben Müslümanım diyorsa inkar etmiyorsan ama daha doğrusu delillere göre kafir olduğunu kabul edilir. Uş, namaz namaz kılmıyor sen. Namaz kılmayan insan. Selam da verilmez mi o zaman hocam? Bu, bu sefer selam verilmez. Eğer mecbursan, akraba ben falan böyle bir durumda dediğimiz gibi evet, dediğim ...komşuysam mesela. hayırlı yani. işler falan söylenir onlara. Ama bazen de Ama selamünaleyküm kelimesinden Selamın lafzı başka bir şey. Selamın lafzı onlara söylenmez ben kafirlere söylenmez. Bundan emin eminsin. Ben eminsin. Bazen emin, eminsin. boş bulunuyor. Tanıdınız, tanımadınız herkese selam verin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatı. Şimdi Müslümanların aralarında. Müslümanlar için. Bu adam namaz kılmadığını Ama biliyorum diyor. Ama bir insanı namaz kılmıyor. Bildiğin zaman. Evet. Esselamu Aleyküm kelimesi sadece Müslümanlara söylenir. Abi. Şeyh sadece şunu <gülüyor> yapıyorum bazen. Giriyoruz mesela biz durakta çalışıyoruz. 6 kişi oturuyor orada. Ama içinde bir tane selam veremiyor. Şey namaz kılan var mesela. O zaman selamun diyorum yani en yani azından e, kalbinde o şahsa Evet. yani. O zaman söylenir. Kalbinde o adama selamun aleyküm derken hatta ona bakabilirsin öbürlerinden fazla. Selamun aleyküm böyle yaparsın ama onu gördün e. namaz kılana. Yani ona baktın yani. Günaydın <gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz. Aleyküm selamun rahmetullah. Tekrar <gülüyor> <Aleykümselam. Gülüyor> evet. selam aleyküm. Yok yok inşallah. Sorusu olan arkadaşlar? Soru da, çok güzel arada Duyamıyorum. Duyamıyorum kardeşler biraz daha sakin olursa. Şimdi dil cemaat yapıyorsunuz. Hazreti Ali radıyallahu anh ortaya çıktı. Hayriciler. Şu an günümüzdekilerde Bizlere selam vermezler, selamımızı almazlar. Lakin e, bugün onlar bu fikirlerinden döndüler. Hadis denir getiriyorlar. E, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in e, bir toplumun içerisine giriyor. Onların içerisinde müşriklerin olduğu bir toplum Onlara selam verdiğiler. Bedevi, ka Bedevi kastediyor değil mi? Evet. Bedeviye selam dediğinin. Selam veriyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu denir getiriyorlar. Artık bu iddialarını vazgeçiyorlar. Yani arada iletişim kurup onlara yani İslam'ı anlatabilmek için selam veriyorlar. Yani onlara eğer selam verirse selamlarını alıyorlar. kendileri onlar arasında biz ama yine selam veriyorlar. Şu anki bu topluluk. Yani bu onlara da onlar daha hassas onlar arası şu an onlar bile bunu yapıyor. Selam alıp veriyorlar yani. Bu doğru mudur? Diyorlar. Mu Haricileri Kasedoşik. Şey. Yani eee önceden selam almıyorlardı diyor. Ben getiriyorlar. Ben ortamlarına bulundum, Ne güne kadar ne alıyor? Delili, delili buldular ya. Delili buldular. Delili... <gülüyor> Şimdi, siz, siz, biz, ya, biz, hani e, kendisini İslam'a atledip de e, namaz kılmıyorsa, Adile dostlar burada, e, yani sana bilmezleriniz de, bunlar, zaman bu daha çok bunlara dikkat kadde bir Hocam olması gerekeni söylüyor ya. Evet. evet. E, sual nedir şimdi anlamadım. Sualı sormadı, sual sormuyor şey. Bilgi veriyor. Bilgi veriyor. Evet. Ha. Sandım bu bilgiden sonra bir şey sorulacak <gülüyor> dinliyorum. Yani hariciler. Ya e, bilgiyi anladım, daha, anladım. Daha sonuçta şey anca... gibi bir şey oldu yani. Bir daha derine de birimiz. Yani, Tabii. Ne olacak? ...günaha oranda, günaha nispetle bu düzeltin. Kademe kademe şey, şey ee, ee, yani kudusun, değil mi hocam? Selamünaleyküm. Yani müşriklere selam verdiğini söyledi, Allah söyledi. Hadis var. Müşriklere içinde olan şeye selam verdiğini söyledi. Ee, ne yapacağız o zaman yani mesela? içinde yani. müşrik olmayan da var ama galiba. Tamam. O şahsız. Yani, maksat bu gerek. Ama, ama bak burada, burada onların... Bu sahih olarak geliyor mu Cihat ağabey? O Bedevi hadisi. Ama dikkat ben hatırlamıyorsam selam lafıyla geliyor sadece. Başka şeylerde eee yabancılar Allah razısı yani burada men edilen selam şu. Allah razısı. Selam olsun. bu haklı. Yabancılar yabancılar Allah razısı selam verdi zaman eee selamı selam selam selam olsun. olsun. Selam olsun. Selam